Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. İçlerinden zulmedenler hariç, ehli kitapla ancak en güzel şekilde mücadele edin ve onlara deyin ki, biz bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan Allah'tır. Ve biz ona teslim olanlarız. Resulüm, işte böylece sana önceki kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik. Bu yüzdendir ki önceden kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şu Araplardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Kafirlerden başkası bizim ayetlerimizi inkar etmez. Resulüm, sen bu Kur'an'dan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Eğer öyle olsaydı, batıla dalanlar bu Kur'an'ı senin uydurduğun hakkında şüpheye düşerlerdi. Aksine o, kendilerine Allah tarafından ilim verilen nebilerin, rasullerin, Sıddıkların ve şahitlerin sinelerinde yer eden apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası bizim ayetlerimizi inkar etmezler. Kafirler dediler ki, ona Rabbinden başkaca mucizeler indirilmeli değil miydi? De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakta olan bu kitabı sana indirmemiz onlara mucize olarak yetmedi mi? Muhakkak ki bu Kur'an'da iman eden ve iman etmek isteyen bir kavim için sınırsız bir rahmet ve nasihat vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp, Allah'ı inkar edenlerse, işte hesap günü asıl hüsrana uğrayanlar onlardır. Bir de senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir süre olmasaydı, o azap onlara mutlaka gelirdi. Fakat onlar farkında değilken, o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, senden, Azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Hiç şüphesiz hesap günü cehennem, kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. O gün azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah onlara, ''Dünyadayken yaptıklarınızın cezasını şimdi tadın.'' buyuracaktır. ''Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım geniştir.'' O halde nerede güven içinde olacaksanız orada yalnız bana abdolun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda hepiniz bize döndürüleceksiniz. Dünyadayken iman edip salih ameller işleyenler var ya, o gün elbette onları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan, Cennet köşklerine yerleştireceğiz. Allah'ın emrettiği şekilde amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar ki sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül edenlerdir. Yeryüzünde hareket eden nice canlı vardır ki rızkını yanında taşıyamaz. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. O semidir, alimdir her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan, hiç şüphesiz Allah derler. O halde nasıl oluyor da Allah'a iman etmekten döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı açar, dilediğine de daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Andolsun ki eğer onlara gökten bir su indirip yeryüzünü ölümünden sonra onunla dirilten kimdir diye sorsan hiç şüphesiz Allah derler. O halde de ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanarak bunu düşünüp anlamazlar. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Şüphesiz ahiret yurduysa işte asıl hayat odur. Ne olurdu bunu bilip idrak etselerdi. Bununla beraber onlar gemiye bindikleri sonra da şiddetli bir fırtınaya yakalandıkları zaman dini yalnız Allah'a haskılarak İhlasla ona dua edip yalvarırlar, fakat Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit, bir de bakarsın ki onlar Allah'a şirk koşuyorlar. Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. Ama yakında buna karşılık hak ettikleri azabı bilip görecekler. Bir de, o Mekkeliler, çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, kimisi öldürülüp, kimisi esir edilirken, bizim Mekke'ye dokunulmaz, güvenli bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hal böyleyken, onlar hala batıla inanıp, Allah'ın üzerlerindeki nimetini inkar mı ediyorlar? Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden, ya da kendisine gelen hakkı, bu Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlere cehennemde yer mi yok? Bizim için cihad edip mücadele edenlere gelince, elbette biz onları rızamıza kavuşacakları yollarımıza hidayet edeceğiz. Muhakkak ki Allah muhsinlerle, güzellik yapıp güzel olanlarla her daim beraberdir.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 Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde mağlup oldular. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah'ındır. Rumların galip geldikleri o gün müminler de Bedir'de müşriklere galip gelerek Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O azizdir, rahimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Bu zafer Allah'ın vadidir. Allah vadinden asla dönmez. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü bilirler. Ahirettense onlar tamamen gafildirler. Onlar, kendi kendilerine tefekkür edip, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları, ancak her şeyi yerli yerinde, hak ve hikmetle, belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan çoğu, Rablerine kavuşmayı inkar ederler. Onlar, yeryüzünde gezip de, kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, kendilerinden kuvvet bakımından daha güçlüydiler. Yeryüzünü kazıp, ekinler ekmiş, sular, madenler çıkarmak için orayı altüst etmişler ve onu bunların imar ettiklerinden de daha çok imar etmişlerdi. Rasulleri onlara da apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmişti. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar Rasullerimizi ve ayetlerimizi inkar ederek kendi nefislerine zulmettiler. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülük yapanların akıbeti çok kötü oldu. Allah her şeyi ilk defa yaratır. Sonra o yaratmayı Hallak ismiyle sürekli tekrar edip iade eder. Sonra hepiniz ona döndürüleceksiniz. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün nefsinin hevasına uyan mücrimler bütün ümitlerini yitirerek susarlar. Onların dünyada Allah'a şirk koştukları ortaklarından hiçbiri o gün onlara şefaatçi olmaz ve onlar Allah'a şirk koştukları ortaklarını inkar ederler. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün, işte o gün müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılırlar. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar cennet bahçelerinde sevinç ve mutluluk içindedirler. Fakat inkar edenlere, ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar da cehennemde, azap için hazır bulundurulacaklardır. Öyleyse ey iman edenler, akşama girdiğinizde ve sabaha erdiğinizde, akşam, yatsı ve sabah namazlarında, Subhan olan Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Akşama doğru ve öğlene girdiğiniz zamanda, ikindi ve öğle namazlarında da Allah'ı tesbih edin. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır, yeryüzünü ölümünden sonra da o diriltir. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması da Onun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Sonra siz yeryüzüne yayılan insanlar olu verdiniz. Yanında huzur bulmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Muhakkak ki bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin ise farklı olmasıdır. Muhakkak ki bunda Allah'ı bilen alimler için elbette ayetler, ibret ve dersler vardır. Gece olsun, gündüz olsun uyumanız ve Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız da O'nun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Muhakkak ki bunda hakkı işiten bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır.'' Size hem korku hem de ümit vermek için şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirip ölümünden sonra yeryüzünü onunla diriltmesi de onun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Muhakkak ki bunda aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır. Yine göğün ve yerin onun emriyle Sapa sağlam ayakta durması da onun ayetlerinden, kudret ve delillerindendir. Sonra hesap günü sizi yerden tekrar dirilmeniz için bir davetle çıkardığı zaman bir de bakarsınız ki kabirlerinizden dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde olanlar hepsi onundur. Hepsi ona gönülden itaat etmektedir. O. Her şeyi ilk defa yaratan sonra o yaratmayı hallak ismiyle sürekli tekrar edip iade edendir ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde tecelli eden en büyük sıfatlar yalnız a'lâ olan Allah'a aittir. Çünkü O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu her işinde hikmet ve hayır olan tek zaattır Bakın, Allah ortağı olmadığına dair size kendinizden bir misal getirdi. Size verdiğimiz rızıklarda, ellerinizin altında bulunan köleler, cariyeler içinden sizinle eşit olan, birbirinizin hakkına dokunmaktan çekindiğiniz gibi, onların hakkına dokunmaktan da çekindiğiniz ortaklar var mı ki, tutup kendi mülkümüzde, saltanatımızda bize ortaklar atfediyorsunuz, kendi kullarımızı ve yarattıklarımızı bize şirk koşuyorsunuz. İşte biz, aklını kullanan bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulmedenler bunca uyarı ve ikazdan sonra bile cahilce nefislerinin hevalarına, arzu ve isteklerine tabi oldular. Küfürdeki inadı yüzünden, Allah'ın dalalette bıraktığı kimseyi kim hidayete erdirebilir? Onlar için hem dünyada hem de ahirette hiçbir yardımcı yoktur. Resulüm, sen hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmadan ve Hakk'a yönelmiş hanif olarak yüzünü dine çevir. O ki Allah'ın fıtratı el-esmaül hüsnasıdır ve Allah insanları bu fıtrata göre yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. O halde hepiniz yalnız O'na yönelin, O'na karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın, namazı ikame ederek her anda O'nun huzurunda durmaya çalışın ve sakın müşriklerden olmayın. Onlar ki dinlerini parça parça edip gruplara ayrıldılar. Her grup kendi yanındaki parçayla sevinip kibirlenmektedir. İnsanlara bir zarar, bir sıkıntı dokunduğu zaman hemen Rabbine yönelerek ona yalvarıp dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca bir de bakarsın ki onlardan bir grup yine Rablerine şirk koşarlar. Onlar, kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmek için böyle yaparlar. O halde, dünyada bir süre daha faydalanın bakalım. Fakat yakında, buna karşılık hak ettiğiniz azabı bilip göreceksiniz. Yoksa biz, onlara kesin bir delil indirdik de, o mu Allah'a şirk koşmalarını söylüyor? Gel gör ki, biz insanlara kendimizden bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir ve şımarırlar. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden onlara bir kötülük dokunursa bir de bakarsın ki Allah'ın rahmetinden ümitlerini keserler. Onlar görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine açıyor, dilediğine daraltıyor. Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim için ayetler, İbret ve dersler vardır. O halde sen akrabaya, yoksula, yolcuya, Allah'ın sana onlar için ikram ettiği hakkını ver. Bu Allah'ın vechini, cemalini müşahede etmeyi ve rızasını isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. Unutmayın, insanların mallarında artış olsun diye zorunlu olarak verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın vechini, cemalini müşahede etmeyi ve rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte o zekatlarını bu şekilde verenler, Allah katında faziletlerini kat be kat artıranlardır. Allah sizi yaratan, Sonra sizi rızıklandıran, sonra sizi öldürecek, sonra da sizi hesap günü tekrar diriltecek olandır. Peki, sizin Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan herhangi birini yapabilecek var mı? O, Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların şirk koştuklarından yücedir. İnsanların, elleriyle kazandığı kötülükler yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Belki yaptıkları kötülüklerden imana dönerler diye Allah yaptıklarının bir kısmının cezasını onlara dünyada tattırır. Resulüm de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da sizden öncekilerin ve akıbetlerinin nasıl olduğuna, nasıl helak edildiklerine bir bakın. Onların çoğu müşrik, Allah'a şirk koşan zalimler idi. Sen, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün olan kıyamet gelmeden önce, yüzünü dosdoğru olan dine çevir. O gün insanlar, cennet ve cehennemde, bölük bölük birbirlerinden ayrılırlar. Kim kafir olursa, küfrü kendi aleyhinedir. Kim de, Salih bir amel işlerse, Onlar da kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. Allah, iman edip salih ameller işleyenleri, Lütfundan mükafatlandırmak için cennete koyar. Muhakkak ki o, kafirleri sevmez. Size rahmetinden tattırması için, Yağmurun önünde rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, onun ayetlerinden kudret ve delillerindendir. Onun fazlından nasibini aramanız için emriyle gemileri suda yüzdürmesi de onun ayetlerindendir. Umulur ki şükredersiniz. Resulüm andolsun ki biz senden önce de nice rasulleri kendi kavimlerine gönderdik. Rasulleri onlara apaçık mucizeler getirdiler fakat onlar İman etmediler. Bunun üzerine biz de o Allah'a karşı suç işleyen mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır. Allah odur ki rüzgarları gönderir, bunlar da bulutları harekete geçirir. Derken onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Allah onu, dilediği kullarına isabet ettirince, onlar hemen sevini verirler. Oysa onlar, daha önce üzerlerine yağmur indirilmesinden evvel, yağmurun yağmasından ümitlerini tamamen yitirmişlerdi. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o, Muhyi ismiyle, Ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Andolsun eğer biz onların ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek ve onu sararmış görseler, ardından muhakkak nankörlük etmeye başlarlar. Resulüm, muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da Hakk'a olan bu daveti duyuramazsın. Sen manevi olarak kör olanları dalaletlerinden vazgeçirip hidayete de erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman edip ona teslim olanlara ayetlerimizi duyurabilirsin. Allah odur ki sizi zayıf ve zaaf sahibi olarak bir nutfeden yarattı, sonra zayıf olan çocukluk çağının ardından size bir kuvvet, gençlik hali, sonra da kuvvetin ardından yine bir zayıflık ve ihtiyarlık verdi. O, dilediğini yaratır. O, alimdir, kadirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün nefsinin hevasına uyan mücrimler dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamalarına rağmen azaptan kurtulmak için böyle laflarını çevirirler. Kendilerine Allah tarafından ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle derler. And olsun ki siz dünyada Allah'ın kitabında vaat ettiği gibi yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Fakat siz onu dünyada bilip anlamak istemiyordunuz. Artık o gün Allah'ın ayetlerini yalanlayıp kendilerine zulmedenlerin mazeretleri onlara fayda vermez. Onların Yaptıkları yanlışlardan dolayı özür dilemeleri de kabul edilmez. Resulüm, and olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Şayet sen onlara bir ayet getirsen de inkar edenler kesinlikle şöyle derler. Siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız. İşte hakkı bilmeyen ve Anlamak istemeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Resulüm, şimdi sen sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Bunca ayete rağmen yine de ikna olmayan kimseler, sakın seni ayetlerimizi tebliğde gevşekliğe sevk etmesin. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 34 ayettir.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 İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi kibirlenerek yüz çevirir. Resulüm, sen onu elen verici, iç yakan bir azapla müjdele. Fakat iman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu Allah'ın hak olan vaadidir. Çünkü O azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. O gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsar diye yeryüzünde de sabit dağlar yerleştirdi ve orada hareket eden her çeşit canlıyı yaydı. Bir de biz gökten bir su indirdik de orada her kerim çiften insanlara ikram edilmek üzere yaratılmış birbirine benzeyen ama aslında bambaşka olan bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. O halde şimdi gösterin bana ondan başkası ne yaratmış. Doğrusu o nefsinin hevasına uyan zalimler apaçık bir dalalet içindedirler. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de küfrederse kendi üzerindeki nimetini görmeyip nankörlük ederse, muhakkak ki Allah ganidir hamittir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zaattır Hani Lokman oğluna nasihat ederek şöyle demişti, ''Yavrucuğum, Allah'a şirk koşma.'' Muhakkak ki Allah'a şirk koşmak insanın kendisi için yapacağı en büyük zulümdür. Biz insana, ana babasını gözetip onlara iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek nice sıkıntılara katlanarak karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. İşte bu yüzden... Önce bana, sonra da ana babana şükret diye ona emrettik. Unutmayın, dönüş ancak banadır. Bununla beraber eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana şirk koşman için seni zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Ama onlara dünyada iyilikle sahip çık. Sen bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size dünyada yaptıklarınızı bir bir haber vereceğim. Lokman, oğluna nasihat etmeye devam ederek şöyle dedi. Yavrucuğum, yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa da Allah onu senin karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Yavrucuğum, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalış, iyiliği emret, kötülükten de menet. Ve başına gelen musibetlere sabret. Çünkü bunlar azmedilmeye değer işlerdendir. İnsanları küçümseyip onlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimselerin hiçbirini sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, yaratılışın gereği hayatı yaşarken... Allah'a abd olman gerektiğini unutma, sesini kız, duanda Allah'ın rızası ve O'nun rızasına ulaştıracak şeyleri iste. Bunun dışında nefsani isteklerinden sakın. Unutma ki seslerin en çirkini sadece acıktığında ve şehvani duyguları kabardığında bağıran, eşekleşmiş, insan olma vasfını kaybetmiş kişilerin sesidir. Ey insanlar! Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bol bol ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde bilgisi, bir hidayetçisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında mücadele edenler vardır. Onlara... Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman, hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz derler. Ya şeytan ataları vasıtasıyla onları alevli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı onların yoluna tabi olacaklar. Oysa kim muhsin olarak güzellik yapıp güzel olmaya çalışarak yüzünü Allah'a teslim eder ve Allah'ı her şeyden çok, canından da çok severse, muhakkak ki O, kopmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin akıbeti Allah'a varır. Resulüm, artık seni ve bu ayetleri kim inkar ederse, onun inkarı ve küfrü seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. İşte o zaman biz de yaptıklarını onlara tek tek haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Biz onları dünyada biraz nimetlerden faydalandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba mahkum ederiz. Resulüm, and olsun ki eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, hiç şüphesiz Allah derler. De ki, öyleyse hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Muhakkak ki Allah, evet O, Gani'dir, Hamid'dir. Zengin, Kerim, ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır Şayet, yeryüzündeki ağaçlar, kalem, deniz de, arkasından yedi deniz daha ona katılarak mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla, hikmeti de anlamakla tükenmez. Muhakkak ki, Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Sizin yoktan yaratılmanız da, öldükten sonra diriltilmeniz de, ancak tek bir insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Muhakkak ki Allah semirdir, basirdir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli, açık, her şeyi görendir. Görmedin mi, şüphesiz Allah, geceyi gündüzün içine katar, gündüzü de gecenin içine katar. Güneş ve ay O'nun emrindedir. Her biri, belirlenmiş bir zaman olan kıyamet gününe kadar, yörüngesinde akıp gider. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Kafirlerin ondan başka dua edip yalvardıklarıysa hiç şüphesiz batıldır. Muhakkak ki Allah Ali'dir, kebirdir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. Görmedin mi? Ayetlerinden bir kısmını size göstermek için gemiler denizde, Allah'ın nimetiyle nasıl akıp gidiyor? Muhakkak ki bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler, ibret ve deliller vardır. Bir de o gemidekiler gölgelikler gibi dağlar büyüklüğünde dalgalar onları kuşattığı zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ihlasla ona yalvarırlar. Allah. Onları karaya çıkararak kurtardığı vakit, içlerinden bir kısmı sabır ve şükürle orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi hain kafirlerden başkası inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Öyle bir günden korkun ki, o gün ne baba Evladın namına bir şey ödeyip onu kurtarabilir ne de evlat babasının namına bir şey ödeyip onu kurtarabilir. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah'ın affına güvendirmek suretiyle sizi kandırmasın. Şüphesiz ki o kıyamet saati hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. Yağmuru O indirir, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Muhakkak ki Allah alimdir, habirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Secde Suresi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 Allah tarafındandır. Resulüm, yoksa onu, Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. Hayır. O, belki hidayete ererler diye senden önce kendilerine bir uyarıcıdan gelen o şeyle, ayetlerle, bir kavmi uyarman için Rabbinden sana indirilen hak kitaptır. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde safhada yaratan, sonra arşa hükümran olan Allah'tır. Sizin için ondan başka ne bir dost, ne de bir şefahçı vardır. Hala bunu tezekkür ederek, düşünüp ibret almayacak mısınız? Gökten yere kadar olan her işi, o sevk ve idare eder. Sonra bütün bu işler, süresiz sizin saymakta olduklarınızdan, bin yıl olan bir günde O'nun huzuruna çıkar. İşte O, gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilen, azizdir, rahimdir. Bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. O ki, yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde güzel yaptı ve insanı yaratmaya ilk olarak çamurdan başladı. Sonra onun neslini basit bir sudan süzülmüş bir özden meydana getirdi. Sonra onu insan suretinde düzenleyip ona kendi ruhundan nefhetti, üfledi ve sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var etti. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, Biz ölüp yerin içinde kaybolduğumuz zaman mı, Gerçekten biz mi ondan sonra yeniden yaratılacağız? Gerçek şu ki onlar Rablerine kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Resulüm, de ki, Size vekil kılınan, bu konuda görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, Sonra... Rabbinize döndürüleceksiniz. Resulüm, mücrimlerin, Rablerinin huzurunda başlarını öne eğerek, Rabbimiz, hakikati gördük ve işittik, şimdi bizi dünyaya geri döndür de, salih ameller işleyelim. Artık biz, kesin olarak, yeniden diriltilip sana hesap vereceğimize ikna olduk, diyecekleri zaman onları bir görsen. Eğer biz dileseydik, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat herkesi kendi tercihinde serbest bırakarak, benden, andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü hak olmuştur. O gün onlara şöyle deriz, bugüne kavuşmayı unuttuğunuzdan dolayı şimdi azabı tadın bakalım. Çünkü bugün, biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın ebedi azabı. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman ederler ki onlar kendilerine ayetlerimizle nasihat edildiği zaman hemen secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Çünkü onlar asla kibirlenmezler. Onların yanları Vücutları geceleyin yataklarından uzaklaşır, Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Hiç kimse dünyada yaptıkları güzel amellerine karşılık mükafat olarak ahirette onlar için göz aydınlığı olacak nimetlerden nelerin gizlendiğini bilemez. Bunu hayal bile edemez. Hiç mümin olan bir kimse fasık olan, kafir bir kimse gibi olur mu? Bunlar elbette bir olmazlar. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar dünyada yaptıklarına karşılık cennetül meva'da ağırlanırlar. Fakat fasıklık edenlere gelince onların varacakları yer de ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler ve onlara ''Hadi dünyada yalanlamakta olduğunuz ateş azabını şimdi tadın.'' denir. Biz küfürden belki imana dönerler diye büyük azap olan ahiretteki azaptan ayrı olarak onlara yakın azap olan dünya azabından tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz nefsinin hevasına uyan mücrimlerden böyle intikam alırız. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Resulüm sen de ona Musa'ya vahyedilen ayetlere kavuşacağından sakın şüphe içinde olma. Biz o Tevrat'ı İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık. Ve onların içinden sabrettikleri zaman emrimizle insanları hidayete erdiren önderler çıkardık. Çünkü onlar ayetlerimize kesin kes görüyormuşçasına iman ediyorlardı. Muhakkak ki Rabbin kıyamet günü İsrailoğulları'nın ihtirafa düştükleri şeyler hakkında aralarını ayıracak ve hüküm verecektir. Resulüm, yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız, onları hidayete erdirmedi mi? Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için ayetler, ibret ve dersler vardır. Onlar hala ayetlerimizi işitmeyecekler mi? Onlar görmediler mi ki biz, Kupkuru yerlere suyu sevk ediyoruz da onunla hayvanlarının ve kendilerinin ondan yiyecekleri ekinler çıkarıyoruz. Onlar hala bizim kudretimizi ve rahmetimizi görmeyecekler mi? Hal böyleyken onlar derler ki, ''Eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım, bu fetih aramızda hüküm verilecek kıyamet günü ne zaman gerçekleşecek?'' De ki, fetih, aramızda hüküm verilecek kıyamet günü vuku bulduğunda, inkarcılara ne o gün dile getirdikleri imanları fayda verir, ne de onlara göz açtırılır. Resulüm, artık sen onlardan yüz çevir ve onların başına gelecek olan azabı bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab Suresi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 Asla itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, Hakimdir Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Sen sadece Allah'a tevekkül et, ona güvenip dayan. Çünkü Vekil olarak Allah yeter. Allah, bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Kendileriyle zıhar yaptığınız, vücudunu annenizin vücudu gibi kendinize haram kıldığınız eşlerinizi, sizin annelerini saymadı ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat, gerçekliği olmayan, boş ve anlamsız sözlerden ibarettir. Allah ise hakkı söyler ve kullarını doğru yola O hidayet eder. Şu halde evlatlıklarınızı kendi babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız o takdirde bilin ki onlar, sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla beraber hata ederek yaptıklarınızda size bir günah ve vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Nebimiz olan Muhammed, müminlere kendi canlarından daha evladır, daha önemli ve yakındır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden varis olmaya daha uygundurlar. Ancak vasiyetinizde dostlarınıza bir iyilik yapmanız başkadır. Bunu yapabilirsiniz. Zaten bunlar da bu kitapta yazılmıştır. Hani biz Nebilerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan Resul olmalarının gereğini yerine getireceklerine, insanları Allah'a imana ve abd olmaya davet edeceklerine dair sağlam bir söz almıştık. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Allah bu sözü ahiret günü sadıklara sadakatlerinden sormak için almıştır. Kafirler içinse o gün elem verici, iç yakan bir azap hazırlamıştır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani Hendek Harbi'nde Size ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O vakit gözler şaşkınlıktan ötürü kaymış, korkudan yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Ve o zaman münafıklarla kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatmak için vaatte bulunmuş diyorlardı. Yine o vakit, Onlardan bir grup demişti ki, ''Ey Yesrib, Medine halkı! Artık burası sizin için durulacak yer değil. Hadi geri dönün.'' Onlardan başka bir grupta, ''Gerçekten evlerimiz saldırılara açık durumda.'' diyerek Nebi'den izin istiyordu. Halbuki onların evleri saldırıya açık değildi. Onlar, sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer onlara Medine'nin her yanından saldırılsaydı, sonra da müşrikler tarafından kendilerinden, müminler arasında fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka bunu yaparlardı ve bunda fazla gecikmezlerdi. Andolsun ki onlar daha önce herhangi bir savaş durumu karşısında arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse mesuliyeti gerektirir. Resulüm ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. Şayet o takdirde eceliniz gelmediği için ölümden kaçmış gözükseniz bile, dünyada yaşatılarak istifade ettirileceğiniz süre çok değildir deki ki, eğer Allah size bir kötülük dilerse, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilerse, buna engel olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulurlar. Allah, içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, gelin bize katılın, diyenleri elbette biliyor. Zaten onların pek azı savaşa gelir. Hem savaşa gelseler dahi size karşı pek kıskanç ve cimri olarak gelirler. Hele korkulu bir hal geldiği zaman onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Savaştan sonra korku hali gidip de Sıra ganimetleri paylaşmaya gelince ise, kendileri için hayır gördükleri mala karşı düşkünlük göstererek, sizi sivri dilleriyle incitirler. İşte onlar iman etmemişlerdir. Bu yüzden de Allah, onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. Onlar, korkaklıklarından dolayı düşman ordularının, Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o ordular ikinci kez yine gelecek olsalar, isterler ki çölde bedevi Araplar içinde bulunsunlar da sizin haberlerinizi uzaktan sorsunlar. Zaten onlar içinizde bulunsalardı bile pek az savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin içinizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Hendek Harbi'nde müminlerse düşman ordularını gördüklerinde işte bu Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu vaat olundukları şeyi görmeleri onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Müminlerden öyle yiğit adamlar vardır ki, o gün Allah'a abd olacaklarına ve Resulüne her anda itaat edeceklerine dair verdikleri söze sadakat gösterdiler. Onlardan kimi Allah yolunda şehit edilerek adağını yerine getirdi, kimi de Allah'ın kendileri için takdirini beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde Allah'a ve Resulüne verdikleri sözü değiştirmediler. Çünkü Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut da tövbe ederlerse tövbelerini kabul edecektir. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah o savaşta kafirleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın yardımı savaşta müminlere yetti. Allah kavidir, azizdir, güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zaattır. Ve Allah o gün ehli kitaptan onlara arka çıkıp yardım eden Kurayza Yahudilerini de kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını ise esir alıyordunuz. Allah, onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir yer olan Hayber'e sizi varis kıldı. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Ey Nebi! Eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve ziynetini, süsünü istiyorsanız, gelin size muta olarak boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzellikle salı verip boşayayım. Yok eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden muhsinlere, iyilik yapıp güzel olanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey nebi'nin hanımları Sizden kim apaçık bir hayasızlık yaparsa, kıyamet günü onun azabı diğer günahkarların azabından iki kat artırılır. Bu ise, Allah'a göre kolaydır.